Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve nauzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât amalina. Men yehtedihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. <tık> Emâbat, fîn astaql hadîs-i kitab-ı Allah ve xeyr al hedi Muhammedin sallahu alaihi ve sellem ve umur i muhtesatı ve kül mühtesat binâ ve kül binâ zallâle ve kül zallâletin fiñ Harbin İsmail El Kirmani Raymullah es-Sünne kitabından bir toplulun cennetik olduğuna şahitlik etmek hakkında bölümden devam ediyoruz. İsa bin İbrahim yani İbn-i Rahüye Rahim olan şöyle dediğini işittim diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonraki halifelerin sünneti ve büyük şehirlerin alimlerinin üzerinde icma ettikleri şey şu şekildedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hiç kimse salih amelleri, fazileti ve öne geçtiği hususlardan dolayı hiç kimse için cennetlik olduğuna şahitlik edemez. Yine hiç kimse işlediği masiyet ve günahlar sebebiyle bir kimsenin cehennemlik olduğuna şahitlik edemez. Bunları Allah'a bırakırız. Zira sırlara hükmedecek olan odur. Yine dedi ki kesin olarak bilmen gerekir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahih olarak gelen haberde cennetlik olduğunu söylediği kimseler cennettedir. İlim ehlikatında durum böyledir. Ancak bu belirli bir şahıs hakkında şahitlik etmeyi gerektirmez. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın işte kim şöyle amel ederse bu cennettedir şeklinde umum ifadeyle söylediği şeylerde işte o fiili işleyen herkesin işte cennetlik olduğunu söylemeye gerektirmez bu tür hadisler. Bunu kastediyor İbn-i Rahimullah. Ee, müellif burada, yani Kirmani kendi isnadıyla Zeyd bin Erkam radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi Tebarek ve rivayet ederek şöyle buyurdu. Günahkarlardan olan Arif ve muvahhid kullarımı ben onları ilimle menzillerine yerleştirinceye kadar cennet veya cennete nispet etmeyin. Üstünüze vazife olmayan şeyi yüklenmeyin. Rableri olmadığınız halde kulları hesaba çekmeyin. Evet bu isnad olarak zayıftır. İsnadında Ömer bin Sub diye birisi var. Ee, yine Nufey bin Haris eee metruktur. Taberani Mucemel Kebir'de de rivayet etmiştir bunu. Yani içerik olarak, mana olarak Ehl-i Sünnet'in üzerinde olduğu itikad, ifade eden bir e, cümle. Fakat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti zayıf değildir. Yine müellif, e, Cafer-el-Abdi'den, bu sefer Mürsel olarak rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimden falan cennettedir, filan cehennemdedir diyerek üstlerine vazife olmayan şeyi yüklenenlere veyli olsun. İnsanlardan iki kişi kaldığı sürece yönetim Kureyş'e aittir bölümü. Müellif yine e, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ulaşan, Anhumay'a ulaşan isnadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Bu iş yani yönetim insanlardan iki kişi kaldığı sürece Kureyş'tedir. Bunu iki parmağına hareket ettirerek söyledi. Bunu Bukhari ve Müslim de rivayet etmişlerdir. Ee, bu konuda zaten hadisler mütevatirdir. Yani yönetim işinin Kureyş'e ait olduğu konusunda ehl-i de bu konuda icma etmiştir. Yani hilafet Kureyş'in hakkıdır diye. Bidat fırkalar da bunda icma etmiştir. Sadece haricilerle mutezile muhalefet etmiştir. İşte günümüzde hizb Tahrir mesela e, muhalefet edenlerden. Onlar da zaten hem haricilik hem mutezile itikatlarını taşıyan bir fırka. Evet yine i̇bn i̇bn Huzeyl'den şöyle aktarıyor müellif, Amr bin El As radıyallahu anh bize yetki verirdi. Bekir bin Vahil kabilesinden bir adam dedi ki, Kureyş bu işe son vermezse mutlaka bu iş Arap topluluklarından onların dışında birine verilecektir. Bunun üzerine Amr bin As radıyallahu anh, dedi ki, yanıldın. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim. Kureyş kıyamet gününe kadar hayırda veya şerde insanların yöneticileridir. Evet, bunu da Ahmet ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Diğer bir hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, Ey Kureyş topluluğu muhakkak ki sizler benden sonra bu yönetim işinin sahiplerisiniz. Sizler ancak Müslümanlar olarak ölün. Bunu da ayrıca İbn-i Asım, Taberani, Mucemül Kebir'de rivayet etmişlerdir. Bunda da esnanda zayıflık vardır i̇bn Mesud radıyallahu gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Kureyş topluluğu muhakkak ki bu yönetim işi Allah'a isyan etmediğiniz sürece sizdedir. Ona isyan ettiğiniz zaman Allah üzerinize sizi şu dal parçasının kabuğunun soyulduğu gibi bu işten soyacak kimseleri gönderir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu söylerken elindeki beyaz bir dalın kabuğunu soydu. Evet bu da Ahmet ve Ebu Yala'nın da rivayet ettikleri bir hadis şahitleriyle sayıhtır. Müslümanların yöneticisine itaat ve halka düşen görevler Enes bin Malik radiyalandı'dan rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'ın beni göndermesinden ümmetimin sonuncularının deccale karşı savaşmalarına kadar cihat geçerlidir. Zalimin zulmü ve adilin adaleti bunu iptal etmez Bunun isnanında meçhul bir ravi vardır. Ebu Davud da sünende rivayet etmiştir bunu İbrahim en-Nehaî'ye Rahimullah şöyle dedi. Şey, Mugire'den gelen rivayette İbrahim en-Nehaî'den naklediyor. Ona yani İbrahim en beni Mervan ile birlikte savaşa çıkmak soruldu. Mervan oğullarıyla ve onların yaptıkları bazı kötülükler anlatıldı. Dedi ki: "Ancak şeytan ortaya çıkıp görünseydi onlar düşmanlarla cihattan alıkoyardı." Yani Mervan oğullarının zulmü sebebiyle yani o zamanki hilafeti yönetimi üstlenmiş Emevilerin zulmü sebebiyle işte cihadı engellemek ancak bir iblis ortaya çıkıp da insanları alıkoysa ancak ona yakışır. Yoksa yani yöneticinin zalim olması cihadı iptal etmez demek istiyor. Yine Ebu İshak el-Fezari diyor ki El-Ameş Allah'tan Abdurrahman bin Yezid, Ebu Caife, İbrahim nehay ve Umare bin Umeyr Rahim'e humullah El-Haccac'ın yönetimi zamanında savaşa çıkarlardı. Dedim ki, nerede savaşıyorlardı? Şöyle dedi, Horasan, Deylem ve başka yerlerde. Cemaatten bir adam dedi ki, bundan hoşlanmıyorlar mıydı? Dedi ki, hayır bilakis bu konuda gizleniyor ve bu hoşlarına gidiyordu. Yani, Haccacın safında onunla beraber cihada çıkmakta sakınca görmüyorlardı. Eee... Dedi ki bize Ebu İshak'ın şöyle dediğini tahtis etti. Hişam'a bu yöneticilerle savaşa çıkmak hakkında sordum ve onlarla beraber savaşa çıkmak hakkında eleştirilerden bahsettim. Yani o dönemde işte bu zalim yöneticilerin yanında cihada çıkmak konusunda eleştiriler yapılmış. Bunlar gündeme gelmiş. Dedi ki El-Hasen ve İbn-i Sir'in Rahim şöyle derlerdi. Savaşın ecri, şerefi ve fazileti senin lehine, kötülükleri ise onların aleyhinedir. Yani yöneticilerin nedir El Hasan El Basri Rahimullah şöyle derdi. Bana ulaştığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Elbette Allah bu dini nasipleri olmayan topluluklarla da destekleyecektir. Yine Hasan El Basri Rahimullah şöyle derdi. İslam işlerinden dört şey yönetici aittir. Hüküm, fey, cihat ve cuma namazı. <Gülüyor> Hişam bin Hasan Rahimullah dedim ki iyi olsalar da, facir olsalar da mı? Dedi ki iyi de olsalar, facir de olsalar. Yani yönetici, yani Müslümanların halifesi olan kişi ister e, salih, dindar birisi olsun, isterse facir, günahkar birisi olsun. E, bu dört şey onlara aittir. evet Yine e, müellif kendi isminarını zikrediyor. Musa bin Uhber Aymullah'tan şöyle dedin rivayet ediyor. El-Velid bin Abdülmelik yöneticiliği zamanında Salim bin Abdullah Rahimullah ile beraber Rum diyarına savaşa çıktım. Salim bin Abdullah Abdullah bin Ömer'in oğlu. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın torunu oluyor. Ee, Elvelik bin Abdülmelik de işte Emevilerin fasık e, yöneticilerinden birisi. Kays bin Sad Rahimullah şöyle demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'a savaşa çıkmak hakkında ne dersin? Zira yöneticilerin çıkardıkları şeyleri gördü denildi. Dedi ki onlarla beraber savaşa çık. Onların çıkardıkları şeylerden senin aleyhine bir sorumluluk yoktur. Abdullah bin Nebil Huzeyl Rahimullah'tan gelen devlette El Muhtar'ın zamanında Cuma namazını müzakere ettik ve Cuma namazına gidilmesi El Muhtar'ın yalanının da kendisi aleyhine olduğu hususunda söz birliği edildi. Bu konuda görüş birliğine varıldı. El Muhtar Muhtar bin Ubeyde es yalancı peygamberlik iddiasına varıncaya kadar bir fıskı zahir olmuş birisi hatta küfür olan sözleri zahir olmuş birisi yani Müslümanların yöneticisi zalim de olsa, salih de olsa onun arkasında Cuma namazı kılınır. Umeyr bin Hane Rahimullah'tan gelen rivayette ben İbn Ömer radıyallahu Abdülmelik bin Mervan İbnü Zübeyr radyalanma ve Necdedel Haruri hakkında ateş sinekleri dediğini işittim. Sonra bunların arkasında da şunların arkasında da namaz kılardı. Yani bunlar bu fitne döneminde birbirleriyle savaşan gruplar, onların önderleri. Ama hepsinin arkasında da namaz kılarken gördüm diyor. Ebu Cafer Rahimullah'tan yani Ebu Cafer el Bakır, Muhammed el Bakır bu el Hasan ve El-Husayn radıyallahu Mervan'a söverler, sonra onun arkasında namaz kılarlardı. Ömer bin Ebi ne? Halife şöyle rivayet ediyor, Abdülkerim bin Ebi Umeyye Raymullah, Abdülkerim Ebu Umeyye Raymullah, Umeyye oğullar, yani Emeviler arkasında namaz kılmayı sordum. Dedi ki, İmlemer radyalanma gece karanlığında gelir ve El-Haccac'ın arkasında namaz kılardı. Evet, Zeyd bin Havari el-Ammi, o amcasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyunu dua ediyor. Yedi şey hidayettendir ve cemaat bunlardadır. Kim bunlardan bir şeyin dışına çıkarsa cemaatten ayrılmış olur. Sonra şöyle buyurdu. Dininizden olan kimselerin küfrüne, şirkine ve nifakına şahitlik etmeyin. Sırlarını ise, iç yüzlerini ise Allah'a bırakın. Kıbleye doğru namaz kılan, vefat ettiğinde cenaze namazını kılın. Beş vakit namaz ve cuma namazlarını her iyi ya da facir imamın arkasında kılın. Her halifeyle beraber cihada çıkın. Cihadınız sizin lehinizedir. Günahı onların aleyhinedir. Yöneticilerin salah ve afiyeti için dua edin. Onlara beddua etmeyin. Zulmetseler yöneticilere karşı kılıçla ayaklanmayın. Bütün hevalardan yani kitap ve sünnet aykırı görüşlerden ve bidatlerden uzaklaşın. Zira o başından sonuna kadar batıldır. Evet bunun İslam'da Abdurrahim bin Zeyd metruk bir ravidir. Yani, e, sahih bir hadis değil bu. <gülüyor> Fakat genel itibariyle el Sünnet'in üzerinde olduğu şeyler bunlar, esaslar. Mekhul Rahimullah vefat ettiği hastalığında şöyle dediği iştirmiştir. Dört şeyi size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmemiştim. Şimdi rivayet ediyorum. Büyük günahlar işleseler de dininizden olanları tekvir etmeyin. Her ölü için cenaze namazını kılın. Her imamın arkasında namaz kılın ve her yöneticiyle beraber cihad edin. Bunun da e, görüldüğü gibi isnadı mürseldir. Ancak e, Mekul Ebu Hüreyre'den rivayet etmiştir. E, bunu Ebu Davud ve Dare Kutni e, rivayet etmişlerdir. Yine bunda da ınkıtağı vardır. Çünkü Mekul Ebu Hüreyre Radyalent'ten işitmemiştir. Hocam, ikra ne demek? Ne? İkraat. İkrar mı? Sözlerinizle biliyor musunuz? İtiraf. Bir bir önceki rivayeti mi? Yok yok bu hadisle ilgili şimdi her hocanın arkasında namaz kıldığını ya, ya. Bu sahih mi şey mi? Yok. Yani şimdi iyi ya da yani salih ya da facir her imamla beraber namaz kılmak bu ehli sünnetin genel olarak kabul ettikleri bir görüş. Bak bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilenler sahih değil. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan her iyi ya da her facir imamın arkasında namaz kılın. Bu şekilde rivayetler var ama bunların hiçbirisi sahih değildir. el sünnetin genel kabulü, yani kafir olmadığı sürece, şirk üzere olmadığı sürece, bidat üzere olmadığı sürece, günahkar da olsa fasık imamın arkasında namaz geçerlidir, sahihtir. Fakat şirk varsa, bidat varsa, küfür varsa bunlar namazın saatini engelleyen durumlardır. Bu, e, hali hazır bu de sıkıntı var demek. Hali hazır erken? Camilerine. Şimdi camiler e, bidat ehli. Evet. Yani bidat ehli şöyle. Bundan önce bidat ehliydi. Şimdi kafirler. Evet. Dinden çıkmış durumdalar. Neden çıktılar? Birincisi, cemaatle namaz yasaklandı ve bu imamlar da bunun tellallığını yaptı. Diyanet bu işin baş fetva sorumluluğunu üstlendi. Sonra cemaatle namaza izin verdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği bir şekilde bir namaz uydurularak, maskeli ve mesafeli bir şekilde namaz uydurularak dinde de bir bidat çıkarıldı. Yani Allah katında kabul olmayan bir namaz şekli uyduruldu ve Alan dinle mal edildi. Din değiştirildi yani. Namaz en önemli unsurdur. Şimdi bazıları şöyle itiraz ediyorlar. Ya işte siz tevhidin asli meselelerinde işte mesela sufiler kabirlere sesleniyor, ölülere sesleniyor. Bu meselelerde cahaleti mahzet görürsünüz. Tevhidin asli meselelerinde cahletten dolayı veya tevilden dolayı tekfir etmiyorsunuz da böyle bir meselede niye tekfir ediyorsunuz diyorlar. Birincisi namazın konumunu bilmemektir. Bu namaz tevhidin ta kendisidir. Tevhid eyleminin ta kendisidir. Burası başka bir mevzu. Fakat tekfir meselelerinde bizim hep altını çizdiğimiz bir nokta var. Nedir o? Biz insanlar başkalarını kendi sahibi olduğumuz ilim ve itikatla tekfir edemeyiz. Onlara hucce ikame olmuş meselelerle tekfir edebiliriz. Mesela bir Sufi'yi biz neden tekfir etmiyoruz alelutlak? Çünkü onlar kendi kitaplarında, hocalarından öğrendiklerinde, akidelerinde neyi öğreniyorlar? Yani ölülerden yardım istemek tevhid aykırı değildir. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan, sahabesinden şöyle şöyle rivayetler var diyerek sahih rivayetleri tevil ediyorlar. Uydurma rivayetleri sahihmiş gibi insanlara aktarıyorlar. Yani burada bir kapalılık vardır. Yani bizim şirk ve küfür olduğunu bundan dolayı bir kimsenin muayyen olarak kafir olduğunu söylememiz için ne gerekir? O kimsenin yaptığı fiilin küfür olduğunu ikrar etmiş olması, kabul etmiş olması gerekir. Mesela namazı terk edeni biz adaletler tekbir etmiyoruz. Halbuki namazın terki küfürdür diye çok açık naslar var. Biz bunu biliyoruz. Bunu bilenlerden birisi namazı terk ederse onun küfürüne hükmederiz. Ama bilmeyen veyahut da aksini söyleyin. Hayır, namazın terki küfür değildir. Tembellikten dolayı terk eden kafir olmaz gibi tevil sahipleri var ve bunlar bazı naslara dayanıyorlar, tevil yapıyorlar vesaire vesaire. Kitaplarında da bu böyledir. Ama bugün hiç kimse yani bunu çok net söylüyorum, hiç kimse maskeli bir namazı, mesafeli bir namazı kendi kitaplarında dahi gösteremez. Kendi mezheplerinde dahi gösteremez. Biz kendi mezheplerine dahi küfürü kendi mezheplerine göre dahi küfür olan bir şeyle tekfir ediyoruz. Namazı yasaklamak, üzerinde bütün fırkaların icmağı olan bir küfürdür. Sonra böyle bir namaz uydurmak, İslam'da asla asla olmayan veya herhangi bir beşeri hükmü, namaz olmasın bu isterse, herhangi bir beşeri hükmü Allah'ın dinine nispet etmek, bu üzerinde ittifak edilen bir küfürdür. Mayda 44 gereği küfür olan budur. Şimdi burada günümüzde böyle bir durum var. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden ne kafirlerin takenderidir ayet. Biz Maide 44 44'le ilgili derslerimizde de gerek iman derslerine gerek tefsir dersinde bunun izahını yapmıştık. Yani kişi Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettiği zaman nasıl büyük küfre düşer, nasıl küçük küfre düşer. Küçük küfür olan kısmı Allah'ın hükmünü itiraf etmekle beraber kişinin yani yaptığı şeyin e, fısk olduğunu, caiz olmadığını bilmesiyle beraber, bunu itiraf etmesiyle beraber Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmez. Ama eğer Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz sayıyorsa, bunu diliyle itiraf ediyorsa, söylüyorsa Allah'ın indirdiğinden başka hükmü Allah'ın indirdiğiyle eşit görüyorsa veya daha üstün görüyorsa, bunu bir şekilde diliyle ifade ediyorsa bakın dille ifade etmesini şart koşuyoruz bunu diliyle ifade ediyor ediyorsa o zaman büyük küfürle kafir olur. Ama zahiren, ya işte bu adam Allah'ın indirdiğinden daha üstün görmese bununla hükmetmez diye, biz zannımızla hükmetmiyoruz. Diliyle, biz nasıl iman, işte dil ile ikrar, kalbiyle tasdik ve azalarla tasdik diyorsak, bunda da böyledir. Ee, bazı alimler böyle bir icma nakledir. Kişi imana neyle girilse onunla çıkar. Bununla kastettikleri budur. Yani iman, dil ile ikrar, kalp ile ikrar ve azalarla ikrardır, tasdiktir. Şimdi sen bir adamı e, küfür olan bir fiili işlerken görüyorsun. Kalbini bilmiyoruz zaten. Fiil üzerinde görüyorsun, hemen diline müracaat ediyorsun değil mi? Dili ne diyor o fiili hakkında? Bu fiili sahipleniyor mu, sahiplenmiyor mu? Bilerek mi yapmış, kaslı mı yapmış, kaslı mı yapmış? Tevliyle mi yapmış, tevhilsiz olarak mı yapmış? Bir zorlama neticesinde mi yapmış yoksa kendi isteğiyle, gönül rızasıyla mı yapmış? Bunları araştırıyorsun. Onun hakkında sırf o bir yıldan küfür hükmüne varmak için. Ta ki kalbindeki ortaya çıksın. Biz kalpleri bilemiyoruz. Kalbindeki kişi diliyle itiraf eder veya diliyle bir söz söyler. O sözde ikrar ediyor mu? Mesela istisabe bunun için uygulanıyor. Gel bakalım sen bu küfrü söyledin. Bununla kastın ne? Kalbindeki itikat ne? Sen bunu yanlışlıkla mı söyledin? Kasten mi söyledin? Birisini zorladı. Yani birisi canlı mı tehdit etti? Bir şey mi oldu? değil mi? Kadılar bunu e, yoklar. Ama bazı şeyler vardır ki mesela adam peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti bağlayıcı değildir diyor. Yani it kalbindeki itikadını diniyle ifade ediyor. Biz bunun e, kafir olduğunu söyleriz. Peygamberi kabul etmiyor. Sen buna hüttet tekam edemezsin. Çünkü Bizim hücretimiz kitap ve sünnettir. Adam kitabın ve sünnetin aslını inkar ediyor. Bunu diliyle ifade ediyor. Biz bunu tekfir ederiz. Şimdi bu tekfir ettiğimiz bu adam halen Müslümanlık iddia ediyor mesela. Bu da işin siyasi boyutu. İşte şu hadisi inkar ediyor, bu hadisi inkar ediyor, Deccal'in çıkacağını inkar ediyor, İsa Aleyhisselam'ın edeceğini inkar ediyor. Değil mi? Böyleleri var. Ama buna rağmen Müslümanlık iddia ediyor. Biz böylelerine zındık diyoruz. Yani dünya hükmü bakımından ee, Müslümanlarla aynı siyasi haklara sahip. Allah katında işte onun kafir olduğuna inanıyoruz biz. Çünkü bu küfrünü kendisi ifade etmiştir. Fakat İslam e, devleti olmadığından, kadı kad sistemi olmadığından buna işte kadı e, gereken icap edeni uygulayamıyor. Yani onun müeyyidesini yapamıyor. Boynunu alamıyor. Böylesi e, işte dünya hükmü bakımından münafıklarla aynı konumda olan zındıklardır. Ama <gülüyor> İslam'ın e, üzerinde ittifak eden, edilen, herkesin tarafından ittifak edilen bazı esasları vardır ki bunlardan birisini inkar eden kimse Müslüman sayılmaz. Namazı inkar eden böyledir mesela. Bir kimse ben namazı inkar ediyorum diyor ve ben Müslümanım diyor. Bunu münafık mı sayarız, kafir mi sayarız? Bu kafirdir. Bu icma edilen, ki yani her fırkanın da kitaplarında icma edilen bir şeydir bu. İster hac yapsın, ister oruç tutsun, diğer İslam'ın bütün emirlerini yapsın isterse. Veya Kur'an'dan bir ayeti bile bile inkar eden bir kimse. Veya mesela tesettür hükmünü inkar edenler çok şimdi. Allah örtünmeyi emretmemiştir kadınlara. Böyle diyen bir kimse istediği kadar Müslüman olduğunu söylesin. Veya Yahudilerin, Hristiyanların cennete gireceğini söyleyen bir kimse. İstediği kadar Müslüman olduğunu iddia etsin, bu kimseler münafık sınıfında değildir, kafir sınıfındadır. Yani gayrimüslim sayılır bu kimseler. Şimdi burada ehl sünnetin ibarelerine bakarsanız, günah sebebiyle bir kimseyi tekfir etmemektir, el sünnetin icmaz. Tekfir konusundaki meselesi budur. Bugün bazıları tekfir etmenin her türlüsüne karşı çıkıyor, bu bir sapıklıktır. Yani tekfir meselesinde harcilerin batıl tekfirleri sebebiyle tekfirin aslını inkar etmek. Mesela Mustafa İslamoğlu'nun da çıkıyor diyor ki biz tekfiri tekfir ettik diyor. Bu söz bile küfürdür. Ne demek tekfiri tekfir ettik? Müslüman tekfir edilmesi gerekirken tekfir etmek zorundadır. Burada harcilerin batıl tekfirlerine, mürcelerin veya diğer e, bidat hırkalarının batıl tekfirlerine karşı çıkmak başka bir şey. Tekfirin aslını inkar etmek ise başka bir şeydir. Evet, tekfir dinin asıllarındandır sözü doğru bir söz. Ama bununla biz harcilerin kastettiklerini kastetmiyoruz. Mesela büyük günah sebebiyle kıble ehli tekfir edilmez. El sünnetin akidesi budur. Biz büyük günah sebebiyle kıble ehli namaz kılanlar, Müslümanları tekfir etmeyiz. Tekfirciler, yani batıl tekfir yapan hariciler gibi, mürceler gibi kimseler mesela May'da 44 ile ilişkilendirdiği zaman batıl olan kısmı burada. May'da 44 büyük günahtır. İbn-i Abbas'tan gelen kavil. Yani ehli İslam'dan, ehli kıbreden birisi Allah'ın indirildiğinden başkası da hükmettiğinde bunu söylediğimiz şartlar gerçekleşmediği sürece, işte helal saymadığı sürece, Allah'ın dinine nispet etmediği sürece beşeri hükmü, e veya bunu daha üstün ya da Allah'ın hükmüyle eşit saymadıkça onun yaptığı büyük günahtır. Bundan dolayı tekfir edilemez. Hariciler bundan dolayı, mürceler de kezap bundan dolayı tekfir ettiği için batıl tekfirde bulunuyorlar. Onlarınki bu yüzden batıl tekfirdir. Ama bir e, ibadet uydurmak bunu Allah'ın dinine nispet etmek bu büyük küfürdür. Biz buna tekfir diyebiliriz miyiz? Ne? Şey, yani bir Büyük küfür e, büyük küfürden dolayı tekfir edenler haricilerin e, yolundadır. Haricilerin tekfiridir. Büyük günahtan dolayı. Hı hı. Büyük küfür dedim. Hı hı. Büyük günahtan dolayı tekfir edenler <coughs> hariciliğin e, tekfiridir. Muhteşemlerinin tekfiridir. A, aynı şekilde. Sorun var da durumda. Konuyla ilgili ise burada geçelim hemen. Yani bu konu meraklı değil Tamam. Konu dışıysa dersten sonra inşallah alalım. Yani e, ehl sünnet büyük günahtan dolayı tekfir etmez. Harciler de kendilerini biz büyük günahtan dolayı tekfir etmiyoruz ki diyorlar. Onlar büyük günah olan şeyleri küfür diye tanımlıyorlar bu sefer. Bundan dolayı tekfir ediyorlar bundan sonra. Benim ehl sünnet dediğimiz sahabe değil mi hocam? Tabii ki. Yani el sünnet, el sünnet ve cemaat dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar o 70 fırka dışında kurtulan fırkadır dedi. El sünnet ve cemaat tabiri buradan geliyor. Benim ve asabımın bir lafzında o kurtan fırka el cemaattir şeklinde geliyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak ve hakikat üzerinde toplanan topluluk, ilk topluluk sahabe topluluğudur. Sonra bu sahabeyi izleyen tabi'in, yani onlara bu konularda tabi olan tabi'in. Yani tabiin neslinden olup da, tabi'ninle aynı asırda olup da sahabenin üzerinde bulunduğu itikada tabi olmayanlar tabi'inden sayılmaz. Bu sebeple istedikleri kadar Ebu Hanife'nin Ebu Hanife gibi bir zındığı. Sahabe ile görüştüğünü ispat etsinler. Bu Ebu Hanife'yi tabiin yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü Ebu Hanife sahabenin üzerinde bulunduğu yola tabi olmamıştır. Bidatları çıkarmıştır. Bidatlere tabi olmuştur. İman konusundaki bidatleri gibi. Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemesi gibi. Daha başka bidatleri sebebiyle. Kur'an mahluk değil mi? Kur'an mahluk demek. <gülüyor> Kuran mahluk olduğu iddiası Kur'an her asra hitap etmez demek. Kısacası öyle söyleyin. Yani bu zamanda işte bu hükümler böyle uygulanmaz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Kur'an'ı kendi zamanda nasıl yorumladıysa her dönemde biz de Kur'an'ı kendimize göre farklı şekillerde yorumlayabiliriz demek. Kur'an mahluktur sözünün delalet ettiği mana bu. Yani daha geniş e, açıklama icap eder ama onları zamanında eski derslerde yaptık kayıtlarda görebilirsiniz Tavus Rahimullah şöyle sorulmuş arazimin öşrünü ödemiyorum onu taksim edeyim mi? Tavus dedi ki arazinin öşrünü ödemedin mi? ben hayır şu yöneticiler onu alıyor ama hakkı olmayan yere koyuyorlar bunu ödemem gerekir mi? gerekmez mi? bilmiyorum dedi dedi ki bilmiyor musun? bilakis onu ödemen gerekir seni bidatlerden sakındırırım. Meşru konularda ona, yani yöneticiye itaat et. Evet, bu, burada e, sayılan maddeler, biliyorsunuz Müslümanların halifesinin olduğu, İslam devletinin olduğu zamanlar yoksa şimdiki küfür, like demokrat sistemi e, benimsemiş bu yöneticilere işte ben aş, öfrümü, e, zekatımı devlete vereyim e, demek ayrı bir sabıklık olur. Yani e, hakkı ifa etmemek olur batıl bir yere koymak olur. Bu Müslümanların yöneticisi olup da bu yönetici şayet fasık olursa, zalim olursa, insanlara zulmeden bir yönetici olursa bunlar işte zekat onlara vermeye mani olmaz. Onlarla beraber cihada çıkmaya mani olmaz. Onların arkasında cuma ve bayram namazlarını kılmaya mani olmaz. Bu bunlar hakkında. Müslümanların yöneticisi hakkında. Allah Azze ve Celle'nin işte Ullemre de, emir sahiplerine de itaat edin. Ullemre minkum diyor. Yani sizden olan ulle emre. Yoksa bugünkü yöneticiler dünyanın her tarafında bizden olmayan yöneticilerdir. Yani yönetimlerinde alan indirdiklerini iptal edip alan indirdiği dışındaki hükümleri kayim kılan, bunları işler kılan yönetimlerdir. Yani senden vergiyi alır, bu vergiyle gider işte genel evinin korumalığını yapan polislere maaş verir. Bunun gibi kumar oynatır, piyango gibi buranın memurlarına e, senden aldığı vergiyle maaş verir vesaire vesaire. Bir sürü e, pislik yolları var bu işin. Evet, Müslümanların yöneticisine meşru konularda itaat. Asıl vurgulanan konu budur. Zalim de olsa, fasık da olsa Müslümanların yöneticisi e, meşru konularda onlara itaat edilir meşru olmayan konularda itaat edilmez. Yani seni fıska zorlarsa yöneticiye itaat edilmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü ise Halika isyan olan konuda mahluka itaat yoktur. Başka bir adresinde itaat ancak maruftadır. Yani dinde meşru olan konulardadır buyurmuştur. Bizim hakkımızda söz sahibi olan yani e, Ullemr ifadesi alimleri kapsar ilk olarak ümmet üzerinde söz sahibi olan. Sonra yöneticiler sonra daha küçük birimler. Mesela aile reisi, baba Ev içerisinde. Babanın evladı üzerindeki veya erkeğin hanımı üzerindeki yöneticiliği böyledir. Veya iş yerinde patron gibi. Bu yöneticiliklerin hepsinde meşru konularda itaat edilir. Gayrı meşru konularda ise Allah dışında hiç kimseye itaat edilmez. Gayrı meşru olan uslarda itaat söz konusu değildir yani. Ee, yöneticilerin bir de şöyle bir durumu var. Yöneticilerin e, karşısında ümmeti. Bu yöneticiler Dünya hukukunda sana zulm ediyorsa mesela senden zorla vergi alıyor. İslam devletinden bahsediyorum. İslam devletindeyiz. Senden zorla vergi alıyor. Haksız olarak senin malına el koyuyor. Burada itiraz edip ayaklanamazsın. Sırtına vurup malını alsa da itaat et diyor Huzeyfer adiyelam'ın hadiste, Müslim hadisinde. Sırtına vurup malını alması, zulmetmesi bu Allah'ın indirinden başka bir hükümdür. Çünkü Allah'ın indirdiği hükümde zulüm söz konusu olmaz. Burada tekfirciyle bir reddiye vardır. Yani yönetici senin sırtına vurup malını alsa da, zulmetse de, bu zulmü yaptığı zaman ne yapıyor? Büyük günah işliyor. Küfür işlemiyor. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmiş oluyor. Allah'ın indirinden başkasıyla amel etmiş oluyor. <gülüyor> Zulmetmiş oluyor. Küfür, küfre girmiş olmuyor. Burada itaat et diyor. İtat et yani isyan etme. Bundan dolayı kılıç çekip ümmet arasına fitne sokma. Ama Din konusuna gelince mesela senin orucuna müdahale ediyor. Bundan sonra işte Ramazan ayı e, sadece yaz aylarında tutula, şey, kış aylarında tutulacak oruç. Böyle bir şeyde yöneticiye itaat edilmez. Müslümanların halifesi de olsa. İşte senin ibadet vakitlerine müdahale ediyorsa e, orucuna, haccına, zekatına yani bunun gibi ibadetinde değişiklikler yapmaya kalkıyorsa bu konuda yöneticiye itaat yoktur. Dinin hakkında mı? Dünyanın hakkında mı? İlk önce bu ayrım Dinin hakkında bu müdahaleleri yapıyorsa buna e, itirazı, isyanı yapabilirsin. Yani burada itaat etmezsin kesinlikle. Ama dünyanın hakkında maslahata göre hareket edersin. Sen sırtına vurup malını alıyorsa, yok vermem diyerek onlarla çekişmeye, mücadeleye girme dünya malı için. Ama ondan kaçırabiliyorsan hakkını kaçır. Üstü kapalı bir şekilde yani fitneye sebep olmayacak şekilde vergi kaçıkçılığı yapabiliyorsan eğer haksız bir vergiden dolayı senden haksız olarak vergi alıyor sen bunu üstü kapalı gizli bir yolla o hakkını geri alabiliyorsun vergi e, şeyinin dışına çıkabiliyorsun bunu yap ama çekişme senden zorla da alırsa bununla silahlı mücadeleye girme dünya malı hakkına ama ibadetin hakkında gelince ölümü tercih et ama dinin konusunda hiç kimseye işte hiçbir zalime itaat etme din konusu böyledir seni e, namazı terkez zorluyorsa mesela şu an ne yaptılar Namazı yasakladılar. Herkes de itaat etti. Biz neden bu insanlar küfre girdi diyoruz? Çünkü naslar bunu gösteriyor. Sen dinini sattın, dünyanın için sattın. Ne yapman gerekirdi? Cihad etmek gerekirdi burada. Cihadla kastım şu, o ibadeti icra ederek cihad etmek. O fiili uygulayarak cihad etmek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sorulan sorulara bakın. Yani say Müslim'de de var bu rivayetler, Ümmü daha başka sahabilerden de pek çok yoldan yani mütevatir bir rivayet. Yani o yöneticilerle çekişilmemesi, bu gibi meselerle çekişilmemesi söylenince, Ey Allah'ın Resulü şu şu konularda ayaklanmayalım mı dediklerinde aranızda namazı ikame ettikleri sürece hayır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani o yöneticilere bakın, itaat edilmemesi, edilmesi hangi kayda bağlanmış Aranızda namazı ikame etmeleri, namaz şiarını yerine getirmeleri yani. Bazıları burada tevil edip şey diyorlar, kendileri namaz kılmasa bile, eğer cemaatle namaz kılmasına izin veriyorsa, bundan bu, dolayı yönetici tekvül edilmez diye böyle tevil e, vardı. Genel kabul gören bir tevil bu. Yani yönetici namazı kendisi ferdi olarak kılmıyorsa, işte mezheplerinde kavli var ya bu konuda yani farklı mezheplerin. Bundan dolayı tekbir edilmez. Ama namazı ikame etmek demek ferdi olarak kılması değil sadece bu şiarın devam ettirilmesi. Ezan ve namaz. Şimdi bir ezan okunuyor. Namazı yasaklamak için. Sakın ha! Yani her ezan arkasına bakın bu ezanın vaciplerinden oldu. Sakın ha! Mesafeye dikkat edin. Maskeye dikkat edin. Ezan da değişti yani. Bu İslam'ın şer olan ezan olmaktan çıktı çoktan. Evet, e, burada e, mesele çok ciddi olmasına rağmen hep aynı vartalardır. Yani insanlar ne zaman ki işte bu saçma sapan tedbir, karantina uygulamaları ne zaman ki dünyalarına dokunacak o zaman ayaklanacaklar. E, namaz, namaza müdahale edildi, her şeyine, hacca müdahale edildi. Bunda kimsenin kılı kıpırdamadı. Ama senin yarın bir gün ekmeğini elinden alacaklar. Bunlarla karşılaşacaksın. O zaman isyan edeceksin. Bu Allah için olan bir şey olmayacak o zaman. Fitne o zaman olacak işte. Asıl fitne o zaman. İşte yöneticilerin, zalim yöneticilere karşı ayaklananların yakın zamanda Arap Baharı denilen olaylarda da vaziyet buydu. Dine karşı bidatlar ikame edilip sünnetler öldürülürken Sabe'nin üzerinde olduğu menhece sarılan e, tevhid ehli Müslümanlar zulüm görürken hiç kimse sesini çıkarmıyordu. Tunus'ta adamın birisi kendini yaktı. Hangi sebepten yaktı? Geçiremiyorum diye yaktı. İnsanlar maddi sebeplerle ayaklandılar. Dünya için ayaklandılar. Bunun cihat dediler. Suriye'de de böyle oldu. Başka yerlerde de böyle oldu. Yönetim için, dünya için savaşanlar savaştıkları bu fitnenin adına cihat diyerek yani Müslümanların o dini duygularını suistimal ederek bu raddeye getirdiler. Yarın bir gün e, cihat ahkamıyla ilgili dosyayı o yüzden attım gruba okumayanlar okusun diye, cihatın ahkamını bir öğrenin diye. Cihat nedir, ne için yapılır, nasıl yapılır? Yarın bir gün dünyaları daralanınca şu yöneticilerin işte bu karantina elemlerine cihat diye ayaklanırlarsa aldanmayın diye. O cihat olmayacak, o fitne olacak. Bırakın birbirlerini kırsınlar. Müslümanlar karışmasın bu işe. Bu cihat değil. Cihat olsaydı namaz yasaklandığı zaman bu cihat olurdu. Namaz yasaklandığı zaman ayaklansalardı bu cihat olurdu. Evet. müellifin e, bu bölümde aktardıkları bu minval üzere yani e, Müslümanların yani bizden olan yöneticileri şayet fasık olurlarsa, zulmederlerse kısaca e, söylenmesi gereken anlattıklarımız gibi yani dünyanın üstünde senin hakkın olan şeyleri sana vermezse bundan dolayı itaatsızlık etme. Bundan dolayı ümmet arasına fitne salma, kılıç girmesine müsaade etme, fitneyi uyandırma ama ee, Müslümanların halifesi isterse salih birisi olsun ibadetinde değişikliğe kalkarsa bu konuda onlara itaat da yoktur, dinlemek de yoktur. Ee, bu, bunun deliliği de Ahmet bin Hambel'in Abdullah bin Mesud radiyallarından rivayet etti hadiste. Işte namazların vakitlerini değiştirmeye kalktıklarında, vakitlerini öldürmeye kalktıklarında ve bir, bir takım bir, e, sünnetleri öldürüp bir takım bidatler çıkardıklarında ne yapayım ya Allah'ın Resulü'ye sorduğunda bana mı soruyorsun ey ümmü abdinoğlu bu konuda dinlemek de yoktur, itaat da yoktur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ehl-i sünnetin akidesi, bu meseledeki akidesi ve her meselede olduğu gibi kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Bu konudaki yaklaşımımızda bu olmalıdır. Ama bizden olmayan yöneticilere gelince bizim zamanımızdaki gibi mescitlerimiz de işgal edilmiş, evlerimiz de işgal edilmiş Başka alanlarımız, iş yerlerimiz de işgal edilmiş durumda. Her yerde e, münker sahipleri, küfür sahipleri söz sahibi durumdalar. Biz bu durumlarda gücümüz yet Allah'a itaat ederiz. Hicrete gücümüz yetmiyor artık. Yani asıl gariplik e, şimdi yani. E, asıl fitne bu. Halit Bin Velid radıyallahu anh rivayette olduğu gibi ona fitneyi sorduklarında asıl fitne nedir diye Kişinin hicret edecek bir yerinin olmamasıdır der. Yani bir münker içerisinde yaşamak zorunda kalıp da hicret edecek bir yerinin bulunmaması. Bizim her zaman bu pandemi fitnesi meydana gelmeden önce her zaman söylediğimiz şey, kişi eğer bulunduğu beldede Allah'ın dinini yaşayamıyorsa, ishar edemiyorsa, tevhidi yaşayamıyorsa oradan hicret etmesi vaciptir. Yaşıyor ama e, bir takım eksiklerle, sünneti işte ikame etmesi, e, bir takım eksiklerle, mesela düşün bulunduğum belde de e, ekseriyet, çoğunluk, geneli, işte şia diyelim veyahut da başka bidateli fırkalardan ve sen bunların arasında garipsin, iş bulamıyorsun, aş bulamıyorsun, Bunlar yapabilmen için işte bir takım tavizler vermen lazım. Mesela işe gir, girebilmen için sakalını kesmen lazım mesela. Başka türlü işe almıyorlar. Böyle bir yerden de hicret etmesi vaciptir. Dini yaşayabileceği bir yere hicret <gülüyor> etmesi vaciptir. Bundan çok daha önemlisi, en önemli mesele, pek çok yer var ki kişinin sünnete uygun cuma ve cemaat namazlarını kılması mümkün değil. Mesela iki tane Müslüman olsa kendi aralarında cuma namazını kılacaklar bir şekilde. Cemaat olacaklar. Bu da yoksa bu kişinin de hicret etmesi gerekir. İlim için hicret etmek veya sünnetleri daha fazla sünnetle amel edebilmek için hicret etmek bu müstahap olan kısmıdır. Yani ben ilmimi artırayım. Bu müstahap olan bir hicrettir. Ama söylediğimiz, ilk söylediğimiz şeyler vacip olan hicrettir. Bunu ilgilenip Hicret etmeye imkanı olduğu halde bunu terk edenler bugün istese de hicret edemez artık. Biz bile şu an mesela Allah'ın şiarlarının kaim olabileceği bir yere hicret etmek istesek bizim için de bu artık mümkün değil. Bütün yollar belirleri kapatılmış işte İşte kod alacağım falan filan. Şimdi şey meselesi yapıyorlarmış de i̇şte hacca umreye hes olmadan aşı olmadan almıyorlarmış işte mecbur kalıyorsun. Böyle bir mecburiyet yok. Yoluna güç getirebiliyorsan haç var. Yani sen deseler ki zina etmezsen hac yapamazsın. Zina mı edeceksin? Böyle bir saçmalık mı var yani? Domuz, e, jelatininden bilmem neyinden yapılan aşı olmayınca hac olmuyormuş. Yahu seni önce gavur yapıyor ondan sonra maskeyle hac yaptıracak. Bu kadar mı gafil e, bu insanlar? Maskeyle tavaf yapıyorlar, şey yapıyorlar. Sen şeytan okulu olmuşsun zaten. Bu basiretsizlikle yani e, zaten e, hacmaç onlara söz konusu değil. İlk önce tecdidi iman yapmaları gerekiyor böyle kimseler. İman tazelemeleri, İslam'a yeniden girmeleri gerekiyor. Ne hacca? Evet. Ee, işte yöneticiye ancak maruf olan, dinle meşru olan konularda itaat, bunlarla ilgili nasları zikrediyorum ya Elif. Ek bir bölüm var yöneticinin nasihat hakkında. Ee, bu bölümle kapatalım inşallah. Ebu Umame şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ealan Resulü cihadın en üstünü nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihadın en üstünü zalim sultan yanında hak sözü söylemektir. Buyurdu. Yani bu hadis biliyorsunuz. Ebu Davud'un da sünnetinde rivayet macen Bir rivayet etti. Sahip bir hadis. Ee, yine Muaviye bin İsaktan gelen rivayette bir adam İbn Abbas radyalanmaya geliyor dedi ki Ey Ebu Abbas emirime Allah'tan sakınmasını emredeyim mi? Yani valime, komutanıma e, emredeyim mi bunu? İbn Abbas dedi ki eğer seni öldürmesinden korkarsan hayır. Mutlaka bunu yapman gerekiyorsa seninle onun arasında gizlice söyle. Yani eğer yöneticin iyiliği emretmen, kötülüğü yasaklamanın dolayı sana eziyet edecek, hapsedecek, öldürecekse bunu söylemen gerekmez. Ama illa yapman gereken bir şeyse, yani ilim ehlisin ve bunu senin söylemen lazım. O zaman bunu halkın, herkesin göz önünde değil de özelde ona nasihat diyerek buna yönlendiriyor. Bu daha başka sahabilerden de rivayet edilmiştir. Yani yöneticiye nasihatın özelde yapılması. Yani yöneticinin karşısında hakkı söylemek olan cihat, işte insanların içerisinde yönetici o işte sen zalimsin, şu zulümdür falan bu sloganları atmak demek değildir. O cihad olan şey seni öldürme, hapsetme gibi risklere rağmen ona iyiliği emredip kötülüğü yasaklamayı onunla baş başa kaldığın özel bir ortamda yapmandır. Fayda veren de budur. Yoksa yöneticiyi gazaplandırıp da Müslümanların aleyhine zulmü daha da şiddetlendirmek e, bu hayır olmaz. E, gözetilecek maksat Zulmün engellenmesidir. Bunun en güzel yolu da e, bu şekilde özel bir e, yöntem nedir? Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'ı gönderdiği üslupta budur. Ona yumuşak söyle. Yani hakkı söylemek, yumuşak söylemekle zıt şeyler değildir. Yumuşak söyleyebilirsin ama hakkı söylersin. Musa Aleyhisselam da zaten ne dedi? Ne dedi? Seni sapıtmış görüyorum dedi. Yumuşak söz bu işte. Bunun gibi. Ezsubihaneke Allahumma ve ve ve